1647 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Katade Erri hali ve başka bir kişiyle vedalaşırken söyledikleri Evet Hazreti Peygamber beni kabileme vali tayin ettiğinde elimden tuttu ve ona veda ettim Hazreti Peygamber bana Allah takvayı sana azık kılsın günahını affeylesin nereye yönelirsen Allah seni hayra yöneltsin dedi